Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dinimiz İslam'a girmiş ve Müslüman olmuş insan olduğu gibi Müslüman olabilir. Bir bütün olarak kendisini İslam'a teslim etmeyen, birkaç beğendiği parça ile Müslümanlaşamaz. Bugün bütün dünyada Müslümanların İslam'ın parçalarıyla, yetinmesini isteyen bir anlayış vardır. Namazla yetinilsin isteniyor. Hac yetsin iyi insan olmak için arzulanıyor. Ekonomide sadece çalmamış olman iyi Müslüman için yeterlidir düşünülüyor. Faiz ve diğer kul hakları gibi sorunlar düşünülmese de olabilir anlayışı var. Hayır. İslam adı üstünde teslim olmaktır. Teslim olmak geride bir şey bırakmamaktır. Ancak bu şekilde Müslümanlış, Müslüman olunulabilir. Bunun dışında parçalardan bir bölümü Müslümanlık değildir. Müslümanlığa ait parçalardır. Caminin içindeki kimliğimiz sokaktaki, aynı zamanda evdeki kimliğimizdir. Biz Kur'an okurken sözlerini okuduğumuz Rabbimiz ticaret yaparken, öğretmenlik yaparken, siyaset yaparken bizi gören, gözeten Rabbimizdir. Bu sebeple Müslüman kimdir sorusunun, en güzel cevabı kendisini, hayatını bütünüyle Allah'a teslim eden insandır. Sadece şehit olurken, başka alternatifi bulunmadığı için, bedenini ve her şeyini dünyada bırakıp Allah'a giden insan değildir. Bu anlamda bakıldığında, namaz kılan, namaz kılar gibi bir hayat yaşayan her insan bir tür şehittir. Şehit gibi yaşar o. Nasıl şehit hayatını olduğu gibi bırakıp Allah'a gitmeye razı olan insandır. Zevklerini, keyfini, çevre baskısını ve görgü, örf gibi etkin nesneleri yok kabul edip her şeyi Allah'ın önünde kurban etmiş insan bir tür şehit gibi yaşayan insandır. Allah kendisiyle pazarlık eden kul istemiyor. Kendisine teslim olan kul istiyor. Hristiyanlar ve Yahudiler Allah'la pazarlık etmek istedikleri için Allah onları reddetti. Kulluklarını kabul etmedi. Ellerindeki Tevrat ve İncil'i o düşündükleri, tasarladıkları pazarlığa göre şekillendirmeye kalktıkları için de o kitapları ellerinden aldı. Müslümanlık ise kıyamete kadar ne dediyse Allah nasıl ayarladıysa o şekilde yaşamaya çalışmanın adıdır. Değerli kardeşlerim bu girişi neden yapma ihtiyacı hissettim? Bir meseleyi konuşacağız. Diyeceğiz ki Müslümanın ses ayarını Allah yaptı. Müslümanın tiz ve diğer ses ayarları Müzik notalarına göre değil, Kur'an'ın ahkamına göredir. Müslüman yüksek sesle nerede konuşur? Alçak sesle nerede konuşur? Bunu Allah belirler. İslam böyle bir dindir. Sesini bile Allah'a teslim etmiş insana Müslüman denir. Peygamberin önünde nasıl konuşacağını aleyhissalatü vesselam Allah Kur'an'ında belirlemiş. Anneye babaya karşı nasıl konuşacağını Allah belirlemiş. Toplumun içinde, sokakta, evde, okulda, ticarette ses tonunu yükseltirsen eşeğe benzersin, eşek olursun diyen Allah'tır Kur'an'ında. En çirkin ses eşek sesidir. Eşek çünkü ölçüsüz bağırır. Gece bağırır. Gündüz bağırır. Koyun görür ona bağırır. Köpeği görür ona bağırır. Dişi eşek görür ona bağırır. Eşek ölçüsüz bağırır. Müslüman ayarsız bir ses kullandığı zaman parazit yaptığı zaman sesi Allah onu eşeğe benzettiği için eşekte bir geyiye göre, ceylan'a göre, çirkin görüntülü bir hayvan olduğu için, kendi çapında değil, daha güzel bir hayvana benzetildiği zaman, çirkin bir hayvan olduğu için, Allah bu teşbihi yaparak, Müslümanların konuşmasının insanca olmasını, Müslümanca olmasını istemiştir. Şeriat budur. Müslümanlık böyle bir dindir. Kaç volümde konuşacağını bile Allah ayarladığı zaman sen iyi mümin olursun. Dua ederken nasıl bağıracağını, hangi sesle konuşacağını dua edeceğini Allah ayarlar. Kulun kulluk tavırlarını Allah ayarlar. Bu sebeple Müslüman insan namaz kılan insan olduğu kadar Oruç tutan insan olduğu kadar sesinin ayarı olan bir insandır aynı zamanda. Sinirlendiğinde de, huzurlu olduğunda da, eşini sevdiğinde de, tartıştığında da, bir yaşındaki bebek çocuğuyla konuşurken de, 40 yaşında delikanlı ihtiyar oğluyla konuşurken de onun ses ayarlarını Allah yapmıştır izi ayarını da olmunu da Allah ayarlamıştır. Kul bu ayarlarla oynadığı zaman Müslüman insandan eşekleşmeye doğru kaymış olur. İnden karalasuvati, la sautul hamir en çirkin ses de eşeğin sesidir Allah buyuruyor. Müslüman olarak namazımızda huşu aradığımız gibi, orucumuzda göz kulak ve dil temizliği aradığımız gibi, Müslüman olduğumuz için, her konuşanın konuştuğu sözü, bir dinleyen dinliyor ve kaydediyor diyen Allah'ı Kur'an'da Ka'f suresinde dinlediğimiz için biz, konuşurken de, ses ayarımıza dikkat ederek konuşuruz. Kıyamet günü, Rabbimizin huzuruna çıktığımızda, A ve B şahıslarının, C, D şahıslarının, üzerimizde ekonomik hakları bulunduğunda bir kul hakkı hesaplaşması yapacağımız gibi, A, B şahıslarını vurup kırdığımız için, bedensel eziyet verdiğimiz için bir kul hakkı hesaplaşması yapacağımız gibi. Aynı şekilde yüksek sesle konuştuğumuz zaman veya cep telefonumuzun sesini açtığımız zaman, arabadaki ses cihazının sesini yükselttiğimiz zaman, gereksiz yere motor sesini yükseltip arabanın Uyuyan bir bebeğin uyanmasına sebep olduğumuz zaman işinden argın yorgun gelmiş zoraki uykusu tutmuş bir insan benim arabamın gürültüsünden merdivenleri binada kullanmamdaki kabalıktan kapıyı top sillesi gibi güm diye vuran çocuğumu ikaz etmediğimden ya da ben yüksek sesle açılmış televizyonu seyrettiğim için onun uykusu bölündüğünden dolayı da bir kul hakkı ortaya çıkacak. Ve çalınan paralar gibi vurulan, dövülen, kolu kırılan insanların hakkı gibi bir hak kıyamet günü ses hakkı olarak ortaya çıkacak. Eşekler gibi bağırmış Müslüman, eşekler gibi cehenneme yuvarlanan Müslüman olacak. Kul hakkından dolayı. Kabe'nin huzurunda kılınmış namazlar belki de, şehir ortasında yüksek sesle konuşulduğu için, filan Müslüman'a verilecek. Müslüman, sesini Allah'ın ayarladığı insandır. Ve o Müslüman olduğu için o ayarlarla oynamaz. Fabrika ayarlarında kalır hep. Düğününü, o fabrika ayarlarına göre yapar. Senin düğünün, bütün insanların gürültü duymasını gerektiren bir nesne değil cenaze senin diye bizim de uykusuz kalmamız gerekmiyor Müslümanın namazındaki rekat sayısını da Allah belirlemiştir konuşurken ki ayarını da Allah yapmıştır Kur'an böyle emrediyor bunun için şeriatımızı tanıtan fukahamız demişler ki bir insan mesela bir patron işçisine yüksek sesle bağırıyor şunu niye böyle yaptın diyor veya şaka yapmak için arkadaşlarını güldürmek için sessiz duran birisine gidiyor yüksek sesle kurt taklidi yapıyor mesela bomba taklidi yapıyor Ürksün, şakalaşalım diye. O da o sesi duyunca ürküyor. Mesela kekeme oluyor. Doktora gidiyoruz. Doktor bu yüzde otuz konuşma kabiliyetini veya duyma kabiliyetini kaybetti diyor. Yüzde otuz bir insanı sakat bırakmış oluyor bu. Diyetini ödüyor. Erş ediyor şeriat ifadesiyle. Mesela sen ona o espriyi yaptıktan sonra 30 harflik bir alfabenin yedi harfini çıkaramıyor. Yedi harfini tekrar edemiyor. Kulak yapısından, ses tellerinden arıza oluşmuş. Sen şaka yapmıştın. O hayat boyu arızalı kaldı. Tasminatını ödüyorsun. Bir çocuğa şaka yaptın bomba sesi yaptın, o da o sesten ürktü, ayağa birden kalktı, ayağa kaydı, düştü, kayadan aşağı öldü. Trafik kazasında, insan öldürmüş gibi diyetini ödüyorsun. 4 kilo 200 gram altın diyet ödüyorsun. Katilsin çünkü. İki ayda kefaret orucu tutuyorsun. Çünkü Allah, bu ses ayarını insanı rahatsız etmeyecek şekilde ayarlayıp göndermişti. Fabrika ayarlarıyla oynadın. Fabrika ayarlarını bozdun sen. Eşeklerin yapacağı şakayı yaptın. Buradan bir noktaya geliyoruz kardeşlerim. Geldiğimiz nokta şudur. İnsan olarak şu bedenimizde gözümüzden, kulağımızdan, tırnağımızdan, Vücudumuzdaki kıllara kadar her şey bir nimet. Biz nimetiz zaten insan olarak. Bedenimiz de bu nimetlerle dolu. Ses de Allah'ın bize ihsan ettiği en güzel nimetlerden birisidir. İnsanın elini kolunu gözünü kulağını Allah'ın bir nimeti ve emaneti olarak gördüğünden dolayı kollayıp Gözettiği gibi sesini de kollayıp gözetmesi gerekiyor. İki açıdan. Birincisi eğer soğuk su sesini kesiyorsa tıpkı sigara içtiğinde ciğerlerine zarar veren şey haram olduğu için senin de buz gibi suyu içmen haram olacak demektir. Ciğerlerine sigara zarar veriyor diye haram dedik ya buna. Niye? Ciğer bir nimet çünkü. Allah'ın fabrika ayarlarından birisi. Ses de Allah'ın fabrika ayarlarından biri. Ses tellerine zarar verecek. Acıysa yemeyeceksin. Soğuksa içmeyeceksin. Veya filan gıda ise kullanmayacaksın. Filan ortam senin sesini kesiyorsa oraya gitmeyeceksin. Ses bir nimettir. Bütün nimetler gibi hesabı vardır. Ciğer, sigaraya kurban edildiğinde kıyamet günü mesuliyet oluşturduğu gibi, ulu orta harcanmış, tüketilmiş bir ses de, Allah'ın nimetini çarçur ettiğin için hesabı sorulacak bir şey demektir. Bu bir. İki, nasıl nimetleri kötülükte kullanamıyoruz, kullanırsak sıkıntı oluyor. Mesela Allah helalinden sana rızık vermiş, sen bunu kumarda harcıyorsun. Allah-u Teala sana güzellik vermiş, sen bunu zinaya harcıyorsun. Zina sebeplerine tüketiyorsun. Hesabını ödersin kıyamet günü. Sesi de Allah nimet olarak vermiş. Bu nimeti sen şarkı türkü söylemekte kullanamazsın. Çok güzel sesin var sen şarkı söyle diyemezsin. Güzel sesin varsa hiç şarkı söyleme sen. Sesi çirkin olanlar şarkı söylesin. Senin sesin güzelse, sen ezan oku melekler namazı doldursunlar. Sesin güzelse bunu Kur'an'a harca. Sesi güzel olan şarkı söylesin, bedeni güzel olan teşhir yapsın, zinaya davet etsin. E kulluk imtihanımız nerede olacak bizim? Allah'ın nimetini haramlarda kullanamayız. Aynı şekilde bir Müslümana Allah kas gücü verdi diye, önüne gelene yumruk mu vuracak? Kasların güçlüyse senin spor yap, bedenini rahatlat. Sesi gür olan birisi de, gece gelip, bizi rahatsız mı edecek? Hayır. Ses, Allah'ın nimetidir. Bu nimeti, korumak zorundayız, haramda kullanamayız. Onun için kıyamet günü. Yaptığı gıybetlerden, nemimelerden, dedikodulardan, iftiralardan dolayı bir mümin Rabbinin huzuruna çekildiğinde iki türlü hesap verecek. Birincisi bu adamın gıybetini yaptı. Bu kadına iftira ettin. Bunun bir hesabı var. Sana verilmiş bu ses burada mı tüketilmeliydi? Ses israfı diye bir ayar var. Domatesin israfı sakıncalı oluyor. Dünyanın çoğu su olduğu halde suyun fazla akıtılması israf oluyor. Dere kenarında abdest alırken bile suyu fazla israf etme diye Peygamber aleyhisselam uyarıyor da. Ses israfı diye bir şey yok mu? Gevezelik bir israf çeşididir. Gıybet israf çeşidi. Yalan israf çeşididir. Dedikodu israf çeşididir. Herhangi bir israf ne kadar haram ise ses tüketme yöntemiyle yapılan israf da yani sesin israf edilmesi de o şekilde haramdır. Şarkı Türkiye'de de israf edemezsin. Şarkı türküden aşağı kalmaz yalana iftiraya da ses israf edemeyiz. Çünkü Rabbimiz bize verdiği bütün nimetlerin hesabını soracak. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ izin النَّعِيمِ O gün bütün nimetlerin hesabı sorulacak. Sesten güzel bir nimet var mı? Bülbül gibi öten, hatta bülbülden güzel öten bir insan sesinin Allah'ın haram ettiği bir şeyde kullanılması, İnsanların igva edilip yatsı namazı kılmamaları için şarkı türkü söylenerek kullanılması hesabı sorulmayacak bir nimet mi? Üzümden şarap yapıldığı zaman nimet kötüye kullanılmış oluyor da Allah'ın ses gibi büyük bir nimeti çarçur edildiği zaman üzümden daha kıymetsiz mi insanın sesi? Ses telleri üzüm salkımından daha değersiz mi? Bunun hesabı sorulmayacak. Hayır. Benim sesim ve benim elimle ürettiğim ses, telefonumdaki ses, mikrofonla ürettiğim ses, ayakkabımın tak, tak tak oluşturduğu merdivendeki ses, cenazem var diye bağırıp çağırdığım ses, düğünüm var diye yaptığım ses, futbol maçı yapıyorum diye çıkardığım gürültü, sebebi benim olduğum, Cihazlardan üret çıkmış da olsa sebebi benim olduğum sesler hesabını vereceğim şeylerdir. Ha ben gırtlağımdan ses çıkarmışımdır. Hada Rabbimin bana nimet olarak verdiği şeyi kullarını taciz etmek için kullanmışımdır. Kimse kimseye bu arabanın kornasına niye bastın diye bir hesap soramıyor olabilir. Korunanın hesabını soracak bir Allah var ama. Ertelemiş olması hesabını o hesabı unuttuğu anlamına gelmiyor. Gece arası sokakta ihtas ettiğin gürültüler oluşturduğun ses kirliliği insanları taciz ediyor demeyeceğim. Tavukları bile rahatsız ediyorsan, tavukların da yaratanı var. Böcekleri de rahatsız etmemen lazım. Şu koca dünyada, bir insansın sen, kırk insandan fazla gürültü çıkarıyorsun. Ses ayarımızı, Allah'ın kurduğu gibi kollamak zorundayız. Bunun için, şeriatımız, Başta Kur'anımız olmak üzere Kur'an'dan kaynaklanan şeriatımız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin sünneti sese ait hükümler koymuştur. Ma yalfizu min kavlin illa ladayhi rakibun atid. Kaf suresinin 18. ayeti. Ma yalfizu min kavlin illa ladayhi rakibun atid. Bir Müslüman ise ki Elhamdülillah Müslümanız. Allah'ın kitabı benim kitabımdır. Namaz kıl dediği için namaz kıldım. Alkol tüketme dediği için alkol tüketmiyorum. Zina haram dedi uzak kaldım. Kumar şeytan pisliğidir dedi. Şeytan idrarı gibi uzak durdum. İdrarına tutmam şeytanın kumar oklarına da tutmam. Kumar kağıdına da tutmam dedim. Elhamdülillah. O zaman Kaf suresinde Allah مَا يَلْفِذُ مِنْ Konuştuğun her söz Konuştuğun her söz illa لَدَيْهِ رَقِيبٌ Yanında onu kaydeden birisi tarafından duyuluyor. Konuştuğun her söz. Gizli kayıt cihazı değil bu. Gizli kayıt cihazını dünyada insanlar ürettiler. Allah alenen kaydettiğini söylüyor. İlla ledeyhi rakibun haddîb. Allah bunu gizli yapmıyor. Yanı başınızda konuştuğunuz her sözü kaydeden birisi var diyor. Niye bu sözler kaydediliyor? Yarın hesabı sorulsun diye. Ses güzellik yarışması yapılmayacak. Çünkü, çünkü, Namaz kıldın mı, kılmadın mı? Hesabı sorulacağı gibi. Oruç tuttun mu, tutmadın mı? Hesabı sorulacağı gibi. Paranı helalden mi kazandın, haramdan mı? diye hesabı sorulacağı gibi. Annen ve baban sağ idi. Sana da emrediyorlardı. Onların kapısında paspas oldun mu, olmadın mı? Sorulacağı gibi. Yemek yemiştin sen, Domuz etinden miydi, inek etinden miydi sorulacağı gibi. İnek besmeleyle mi kesilmişti, besmelesiz mi kesilmişti de sen yedin sorulacağı gibi. Paranı nasıl harcadın sorulacağı gibi. Sesini nasıl kullandın da sorulacak. Ma yelvuzunin kovun, illa ledihi rakibun atid. Yanı başımızda. Konuştuğumuz her sesi, hatta fısıldadığımız her şeyi, kaydettirmeden tek kelime konuşamayız biz. Sadece, kafirlerin herhangi bir sözü kaydedilmiyor tabi. Bu istisna. Kafirin niye kaydedilsin ki sözü? Ölünün sözü kaydedilir mi? Ölü konuşmaz. Kafir, hesabı olmayan insandır Allah katında. Varlığı yok çünkü kafirin, iman edinceye kadar. O ölü eşek cesedi. Onun bir kıymeti yok. Mü'min, cennet isteyen, cehennemden korkan, Allah istiyorum ben, rızasını istiyorum diyen için مَا يَلْفِزُ مِنْ قَوْلٍ اِلَّا لَدَيْهِ Onun konuştuğu her söz değerli veya tehlikeli. Yüksek sesle konuştuğu veya alçak sesle konuştuğu, bağırmak gerektiğinde bağırmadığı, susmak gerektiğinde susmadığı müminden sorulur. Mümin bunun hesabını verir. Çünkü mümin Müslüman insandı. Kendisini Allah'a teslim etmiş, Allah'ın servisine girmiş, orada da ona bir ses ayarı yapılmıştı. O ses ayarına göre o mümin hesap verecek kıyamet günü. Ses ayarlarıyla oynayanlar çok pişman olacaklar kıyamet günü. Neye pişman olacaklar? Kıldığı namazlar o ses ayarı bozukluğundan dolayı birisine veriliyor olabilecek. Yüz sevap kazandığı yerde yirmi ses ayarı hatası yaptığı için Düşüldüğünde seksen sevap bulacak. Müslüman bedeninin avretini Allah emretti diye örtüyor. Setri avret yapıyor. Setri avret niye yapıyorsun be kardeş dediğimizde Allah böyle istiyor diyor. Kadın veya erkek erkeğinde setri avreti var. Ses ayarını da Allah emretmişti. Kadına da erkeğe de. Kadına da erkeğe de edepli olacaksın. Eşeğe benzemeyeceksin diyen Allah'tır. Bu eşek ifadesini affedersiniz diye genelde nezaket göstermek için affedersiniz. Eşeğe benzetiyor Allah diye konuşurlar. Ben ayıp sayıyorum affedersiniz demeyi. Çünkü ayette inne enkara la suvati sautul hamir yazıyor. En kötü ses eşek sesidir Allah buyuruyor. En kötü ses. Ayette affedersiniz kullarım eşek sesi çok kötüdür diye bir ifade yok ki. Eşeklik yapan için doğal bir ifade bu zaten. Eşekliği olmayan da kendi üzerine almaz bu sözü enkara lasvaati ve solğutur Heir bu gece veya gündüz camide cenazede düğünde maç ederken şakalaşırken mümin ses ayarını bozmayan insandır nerede konuşur nerede konuşmaz bunu şeriatı belirlemiştir çok basit ama önemli bir örnek Müslüman tuvalette konuşmaz Tuvalette konuşmak mekruhtur demiş ulema. Neden? Müslüman ses ayarı olan insandır. Sesi Allah diyen bir sestir. Tuvalet Müslümanın böyle ayarını Allah'ın yaptığı bir insanın konuşacağı bir yer değildir ondan. Düzey meselesi bu. Tuvalette telefonuna da bakmaz. Selam verene de aleyküm selam. Heladayım bekle biraz demez. En haber vermesi gereken durumda <gülüyor> yaparak ses çıkarır. Yani buradayım cevap veremiyorum. Buna izin vermiş. Fukaha. Müslüman terbiyesi. Müslüman ahlakı. Ayarı Allah yapınca ne kadar güzel ayar yapmış ya. Ne kadar güzel ayar yapmış. Bir ayara daha dikkat edelim. Sahabi i kiram coşmuşlar bir kısmı. Allah diye bağırıyorlar. Ya da bir dualar ediyorlar. Dönüp onlara buyurmuş ki sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sağır bir Allah'a mı duyurmaya çalışıyorsunuz demiş. Anlamadan ayarıyla oynamışlar. Tizini bozmuşlar. Sağır olan bir Allah'a mı duyurmaya çalışıyorsunuz demiş. Onun için fukaha ne diyor? Dua ederken, haykırarak dua etmek, bağırmak, kerihtir. Yani çirkin bir iştir. Selef uleması, yani bu ümmetin, bir gruba bağlı olmadan alimi olmuş büyük insanları, şucu bucu olmayan alimleri, dua, tevarruudur. Yani yalvarış, yakarıştır. O da bağırıp çağırmaya uygun değildir demişlerdir. Kul mırıldanır dua ederken. Canı sıkıldıkça bağırmaz. Dua esnasında. Ne terbiyesi bunlar? Şeriat terbiyesi. Çünkü mümin bilir ki, sesten dolayı maddi, maddi, ve manevi haklar doğabilir. Maddi ve manevi haklar doğabilir. Maddi haklara örnek verdik. Bağırdın, senden ürktü, düştü, öldü adam. Trafik kazasında öldürdüğün bir adam gibi diyetini ödüyorsun, iki ay oruç tutuyorsun. İnsan öldürdüğün için. Bağırdın, espri yaptın. Adamın kulak zarına zarar geldi. Diline zarar geldi. Doktora gidiyor. Kulak buruncu da muayene oluyor, heyet raporu alıyor, yüzde on sakatlandı bu diyor. Yüzde on tazminatını ödüyorsun. Ya biz arkadaş şakası yapmıştık. Evet, arkadaş şakası yapmıştın ama eşek arkadaş şakasıydı bu. Eşekler arası bir şakalaşma tarzıydı bu. Mümin insan, bando gibi sesi olan insan değildir. Bülbül gibi narin insandır mümin insan. Eşine konuşurken de, çocuklarına konuşurken de, öğrencisine konuşurken de, patronuna veya işçisine konuşurken de, kısık sesli de insan değildir, çünkü Allah'ın ayarında yükseklik bölümü de var. Müezzin çok narin olmak gerekiyor diye kısık sesle mi ezan okuyacak? Yoksa yedinci kat göklere kadar duyulacak tarzda mı ezan okuyacak? Gür olmak gereken yer var. Narin olmak gereken yer var. Ağzını fermarlayıp, hatta gerekiyorsa çivileyip ağzını hiç konuşmaman gereken yer var. Sustun mu Allah'ın sana gem vuracağı kadar tehlikeli olan yer var. Şeriat böyle bir şey terbiye edilmiş insanlarız biz Allah'ın eğitiminden geçmişiz biz bundan daha büyük bir özellik olur mu cuma günü cuma namazı kılınırken Müslüman cuma namazı hutbesi esnasında konuşmaz ağzı perçinlidir artık hatta ve hatta yanında konuşan birine cep telefonu ile oynayan birine cuma hutbesinde caiz değil bunları yapmak diye ikaz bile etmez o bile yasak çünkü neden ağzın perçinli senin fermarın kapatılmış yapma cuma namazı kılacağız biz gürültü yapıyorsun sen bile dedirtmiyor sana şeriat orada susacaksın 10 dakika mı hutbe okunuyor o 10 dakika senin susma eğitimin kabul ediliyor Susacaksın. Cep telefonunu da tabii susturacaksın. Tabii. Cep telefonun çalıyor. Hutbe dinliyoruz, caiz değil konuşmak diye cevap veriyorsun sen. Yani bir çuval inciri diyeceğim de bir bahçe inciri batırdın sen. Zaten telefonu niye açtı senin bir defa? Daha enteresan ses ayarı örneği. Cenaze taşınırken evinden namaz kılınacak yere veya mezarla taşınırken, gömülürken değil konuşmak, delikodu yapmak, son haberleri konuşmak bırak bunları sesli bir şekilde zikir ve dua yapmak bile caiz değil. Neden? Çünkü cenaze ibretle ve akibetinin senin öyle olacağını düşünüp tefekkür etmekle geçirilecek bir zaman dilimidir. Tekbir Allahu Ekber diye slogan atma yeri değildir. İlahi okuma yeri değildir. İbret alma yeridir. Yüksek sesle tekbirler, nakartlar getirildiği zaman, bu tefekkürün önünü tıkatıyorsun fark etmeden. İnsanların toprağın altına konan arkadaşlarına, akrabalarına, anne babalarına bakıp, bir gün buraya geleceğini, ve meleklerle baş başa kalacağını, Nekir Münker'in ona soru soracağını tefekkür etmesi gerekiyor. Şu tekbiri getirin diye sen seçim meydanına çevirdiğin zaman cenaze alanını tefekkürün önünü tıkatıyorsun. Bu fasit bir sestir. Bunun için ulemamız bunu kerih görmüşlerdir. Herhangi bir mezhebin fıkıh kitabına açıp baktığınız zaman, cenazede yüksek sesle konuşmak, zikir yapmak, caiz değildir diye yazdığını göreceksiniz. Neden? Çünkü Müslümanın, sesinin ayarı, mezarlıkta da durur. Orada da ses ayarı var. Camide de ses ayarı var. Başka bir örnek, sesimizin, nasıl, Allah'ın ayarladığı gibi kalmış olması gerektiğinin örneklerini veriyorum. Fasıkların ve kafirlerin sesini taklit etmekte caiz değil. Nasıl bir şey bu? Yani Müslüman Müslümana selamun aleykum der. Ve aleykumusselam der. Merhaba der. Nasılsınız der. Hello demez. Espri olsun diye de Müslüman bunu taklit etmez. Bu kafirlerin kendi aralarında kutbaylarıdır. Müslüman Allah'a emanet eder giderken. Estevdu'uk Allah demiş Peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem. Seni Allah'a emanet ederim demiş. Müslüman cavurun ses tonunu bile taklit etmez. Şarkıcı, sunucu, reklamcı, bilmem ne, bir fasıkın kesinlikle sesini taklit etmez mümin. Baba ve anne çocuğunda böyle bir meyil gördüğünde, böyle bir temayülünü hissettiğinde incelemek zorundadır. Bu çocuk kafirlere ait bu ses tonunu nereden taklit ediyor? Ya bir film izlemiştir, ya okulda arkadaşları ona öyle diyordur. Ya apartmandaki arkadaşlarından birisi ona şirin görünmüştür öyle. Çocuk onu taklit ediyordur. Kız çocuğunun dar bir pantolon giyip sokağa çıkması bir arkadaşından etkilenmeyle olduğu için hemen o arkadaşla arasına mesafe koyduğu gibi anne baba çocuğu kafir ve fasıkları taklit etmeye yeltendiği zaman da kaynağını araştırıp engellemek zorundadır bugün kafirlerin ve fasıkların sesini taklit eden yarın ibadetlerini de taklit eder onların bu iş sesle başlıyor kafirin ve fasıkın sesinden hoşlanan yarın eyleminden de hoşlanır aynı şekilde müslüman bir insan erkekse kadının kadınsa erkeğin sesini taklit edemez. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kadınların elbise giymekte bile erkeklere benzemelerini, erkeklerin de gömlek giyerken kadınlara benzemelerini haram etmiştir. Kaldı ki bir gömlek, yani ütülenince, düğmeleri yukarıdan aşağıdan bağlanınca, kadınsa erkek düğme, gömleği olabilir. Yani değişimi kolay bir nesne ses fıtratı yaratılış tarzını taklit etmek olduğundan kadının gömleğini giymekten ya da kadının erkeğin gömleğini giymesinden daha riskli bir şey gömlek bir kumaş nihayetinde ama ses yani bir erkeğin bir delikanlının kadın sesini taklit etmeye kalkması tiyatro için bile olsa caiz değil müslüman Allah'ın ayarlarından tiyatro için bile vazgeçemez. Seni Allah erkek olarak yarattı. Ses tonunu da, volmunu da o şekilde ayarladı. Sen bunu kalkıp da kadına benzetemezsin. Kadınsan erkeğe benzetemezsin. Bu ayarlarla oynamak suçtur. Allah buna razı değildir. Müslüman Allah'ın şeriatına bağlıdır. Namaz kılarken, oruç tutarken, alkolden kaçarken, haramlardan kaçarken, o şeriat onu bir dairenin içinde tutuyor. Ses de bu şeriat ayarlarından biridir. Neden? Sesin istediğin gibi kullanabiliyorsun. Gözünü zaten kollayamıyorum, her yer berbat diyorsun. E kulağımı mı tıkayacağım diyorsun. E yürürken de zaten her yer berbat diyorsun. Neyin Allah'a göre olacak senin? Neyin Allah'a göre ayarlayacaksın? Gözünü her taraf pislik diye kollayamadığını söylüyorsun. Bir miktar haklısın. Kulağımı nasıl tıkatayım? herkes şarkı türkü söylüyor diyorsun. Bir miktar haklısın. E sesine ne oldu? Onu da mı başkaları... Dışarıdan uzaktan kumandayla konuşturuyor seni. Robot değilsin ki. İraden var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bile sokakta bir erkek bir kadına gözü değdiği zaman bakmayın diye tembih etmişti daha önce. Sahabe demiş ki ya Resulullah yani ben giderken çarptı gözüme şimdi ben nasıl? O zaman bir daha bakma. Allah'tan korktuğun belli olsun diyor. Bir defası çarptı gözün ona çarptı oldu. Nereye çarptı diye izlediğin zaman çarptı olmuyor. Takip etti oluyor o zaman buyurmuş. Çünkü göz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de söylemek istiyor ki, göz kontrol edilemeyebilir. Yani gözünü bantlayarak dolaşamazsın çünkü. Ama ses kontrol edilebilir bir şeydir. Tiyatro içinde olsa, espri içinde olsa haram konuşma. Yalan konuşma. Ses ayarını bozma. Siz olarak da bozma, şekil olarak da bozma. Kadını taklit etme. Evet, bir insanın sesi parazitli çıkıyor. Ameliyat olup veya ilaç kullanıp sesini güzelleştirmesinde bir sakınca yok. Yani buna şeriatımız izin veriyor. Sürekli mesela gıcık kapıyor sesi. İlaçla veya ameliyatla düzeltebilir. Bu tıpkı insanın kolunda bir yara olup o yarayı düzeltmesi gibi şeriatın izin verdiği bir şey. Ama ilaç kullanarak sesini kadın sesine benzettiren erkek veya erkeğe benzettiren kadın haram işliyor. Çünkü cinslerin cinslerin birbirlerine benzeme çalışmasını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem haram etmiş. Bu harama riayet etmek gerekiyor. Burada bir ince, Fıkıh meselesini de konuşmamızda fayda var. Kadının sesi avret midir? Yani kadının mesela omuzuna bakmak çıplakken, avret olduğu için omuzu namiharem erkeğe haramdır. Kadının biraz önce söylediğimiz gibi yüzüne kast ederek dikkatlice bakman haramdır. Kadının sesini dinlemek. Mesela radyoda kadın spikerin, televizyonda değil, televizyonda kendisi de görünüyor çünkü, radyoda kadın spikerin okuduğu haber bültenini dinlemek haram mıdır sorusuna? Haramdır diyen alimler bulunsa da, elimizde böyle bir nas yok. Çünkü, yani nas yok ne demek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den, ashab-ı kiramdan böyle bir nakil bize gelmemiştir. Ashab-ı kiramın kadınları, analarımız, Aişe radıyallahu anh'a başta olmak üzere, yabancı erkeklerle konuştular. Ama yabancı erkeklere yüzlerini göstermediler. Kur'an'ımız, Müminlerin analarına bir soru soracağınız zaman yani efendimizin hanımlarına bir soru soracağınız zaman bir perdenin arkasından sorun buyuruyor. Yani yüzleriyle, bedenleriyle karşılaşmayın. Sesini de dinlemeyin onların buyurmuyor ama. Dolayısıyla kadının sesi özellikle kışkırtma nitelikli bir ses değilse, şarkı söylemiyorsa, türkü söylemiyorsa hoş geldin'i evirip çevirip saz eşliğinde hoş geldin der gibi bir hoş geldin demiyorsa kadının sesi avret değildir. Dolayısıyla kadınla telefonda konuşulabilir. Kadınla, mesela kadın pazarlık yapabilir. Ama bunu nereye kadar ve nasıl kullanacak onun imanıyla ilgili bir mesele. Kardeşlerim, iki ayeti Rabbimizin bize emri olarak ve ses ayar sistemimiz olarak bir kenarda yazalım. Biri tiz ayarı, öbürü volum ayarıdır. Kaf suresinin 18. ayetini hiçbir zaman unutmuyoruz. مَا يَلْفِظُ min قَوْلٍ illa لَدَيْهِ rakibun عَتِيدٍ Ne konuşursan konuş, yanı başında kaydeden bir melek var. Bitti. Dolayısıyla mü'min boş konuşamaz. Boş konuşursa dolu bir cehennem görür karşısında. 2. ayet Lokman Suresi'nin 19. ayeti. Waqsid fi meshik. Waqdud min sautik. İnne ankara'l <Gülüyor> asvati la sautul hamir. Sadakallahul azim. İtidalle yürü. Vakur yürü. Sesini ulu orta yükseltme. Çünkü en çirkin ses eşeklerin sesidir. Lokman suresinin 19. ayeti. Yürürken Müslüman olduğun belli olsun. Sesine hakim olurken Müslüman olduğun belli olsun. Aksi takdirde Allah eşekle karşılaştırıyor bunu. Ancak bu ayeti bu asırda biz cep telefonun eşek telefonu olmasın diye anlamak zorundayız. Senin takımının kazandığı eşeklerin numaişine dönüşmesin tören olarak anlamak zorundayız. Senin düğünün var diye eşek sesi duymak zorunda değiliz biz diye anlamak zorundayız. Senin cenazen var diye başka cenazeler çıkarma hakkın yok senin. Anlamak zorundayız. Bu ayet 1400 senedir Kur'an'dadır. Daha da fazla. 1420 senedir Kur'an'da bu ayet. Ama bugün seslerimizi artık cep telefonundan ulaştırıyoruz. Benim Müslüman olarak cep telefonum sesim tanınmasa bile tarzımdan belli olur. Selamla başlarım. Bağırmam. Mini bir ayarla da konuşmam. Karşımdaki hususi cihaz alacak ne dediğimi anlamak için. Onu da yapmam. Çirkin konuşmam. Haram konuşmam. Gıybet etmem. Müslüman telefonu da belli olacak. Müslüman'ın telefonunun markası Medine markasıdır. Patenttir bu. Bizim telefonlarımızda, Bilgisayarlarımızda Medine programları yüklüdür. Dolayısıyla ses ayarımız da Medine'de yapılmıştır. O ayarla konuşuruz biz. Aksi takdirde bütün eşekleri bu dünyadan imha etmek lazım. Çok benziyorlar diye. Ya da onlara çok benzeniliyor diye.